Herkese merhabalar, ben Oya Özarslan. Ben Hande 5 ve programı beraber hazırladığımız arkadaşımız Murat Çantomil adına hepinize merhabalar. Bugün Şeffaf Gündem programını size ilk defa sunuyoruz. Bundan sonra her salı günü bu saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Bu programda şeffaflık, etik, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşup... ...gündemde bu konularla ilgili öne çıkan hususlara değinmeye çalışacağız. Kimi zaman biz bize, kimi zaman da konunun uzmanlarıyla tartışacağız. Ee, Tabi bir de Türkiye'de bazı kavramların içi hızla boşaltılabildiğinden e, biz bu konuyu işleyerek şeffaflık kavramının mümkün olduğu kadar doğru anlaşılmasını ve içinin doldurulmasına çalışmayı düşünüyoruz. Ee, bizler Şeffaflık Derneği'nin kurucuları, üyeleri ve çalışanları olarak ortak bir çalışma ürünlerini e, sizlerle paylaşmayı hedefledik. Bu çerçevede önce Şeffaflık Derneği'ni kısaca bir tanıtalım. Ee, şeffaflık Derneği 2008 yılında bir avuç gönüllü tarafından kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Amacı da şeffaflık, açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik gibi ilkelerin toplumun tüm kesimlerinde hakim kılınması. Ee, dernek genellikle hukukçu, akademisyen, denetim elemanlarından oluşan mütevazi sayıda bir e, üyeye sahip olsa da şeffaflığın toplumsal bir talep olması için aslında bunun... Daha geniş gruplar tarafından e, sahip çıkılması gerektiğini de farkındayız. Şeffaflık Derneği ile ilgili e, bir başka husus da uluslararası şeffaflık örgütünün Türkiye kolu sıfatını taşımak dernek. Uluslararası şeffaflık örgütü de e, bazılarınızın e, bilebileceği üzere küresel düzeyde yolsuzlukla mücadele eden bir sevgili toplum kuruluşu. 93 yılında 1993 yılında kurulan uluslararası şeffaflık örgütünün şu anda 110 ülkede ülke kolunu bulunuyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü daha çok bu alanda yaptığı spesifik çalışmalar ve dünya medyasının yakından takip ettiği yolsuzluk algılama endeksi gibi endekslerle tanınıyor. E, bu programda sıklıkla kullanacağımız bazı kavramlar var. Biraz onlar hakkında konuşmak istiyoruz bugün. Bunların başında da şeffaflık geliyor. E, şeffaflık yeni çağın bir gerçeği ve geniş toplumsal kesimlerin de sıklıkla talep ettiği bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ee, sözlük anlamıyla baktığımızda şeffaflık... ...görünmek, ötesini görebilmek anlamlarına geliyor. Fakat bizim e, aslında buna biz şu anda çok daha fazla anlamlar yüklüyoruz. Ee, buraya gelirken sokaktan rastgele karşılaştığımız birkaç kişiye sorduk... ...şeffaflığı nasıl anladıklarını. Birkaçını paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, 54 yaşında bir erkek. Şeffaflık bize çok uzak bir kelime. Kimse de kalmamış. Ne diyebilirim demiş. Ee, bize biraz karamsar bir tablo çizmiş... 45 yaşında lokanta işletmecisi bir kadın, şeffaflığı, iyi niyetli, temiz kalpli insan, içi dışı bir olan insan olarak tarif etti. Ee, yine emekli bir kadın, açıklık, alenilik, e, emekli bir erkek ise net ve görünür olmak olarak tanımladı şeffaflığı. Bizim bu programda kullanacağımız şekliyle bir tanım yapmak gerekirse, şeffaflık serbest bilgi akışı üzerine kurulu bir kavram. Temel olarak kamu idareleri ya da özel sektör kuruluşlarındaki karar verici ve uygulayıcıların, Hedefleri, kararları, karar alış süreçleri, politikalarıyla ilgili bilginin doğru, eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde ve zamanında sunulması olarak tarif edebiliriz. Ee, tabii bu kavram demokrasiyle çok iç içe e, ve demokrasinin korunması ve devamı içinde çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yönetimdeki açıklık, şeffaflık sayesinde bireyler bilgiye ulaşarak onları yöneten kişiler üzerine bir kontrol mekanizması işlevi görebiliyorlar. Ve yönetimi ve kararlarını da sorgulayabiliyorlar bu şekilde. Ee, bu noktada iki farklı kavram daha çıkıyor karşımıza. Bir tanesi hesap verebilirlik, diğeri ise katılım. Ee, hesap verebilirlik, karar alıcı ve uygulayıcıların yapmış oldukları faaliyetlerinden sorumlu tutulabilmeleri anlamına gelir. Ee, bu anlamda da şeffaflık hesap verebilirliğin bir ön şartı olarak karşımıza çıkar ve bu iki kavram... Aslında birbirine bütünler. Ya şeffaflık dediğinde aslında ben ben de burada bir ekleme yapayım. Şeffaflık dediğimizde aslında tek başına şeffaflık talep etmek her zaman istediğimiz sonucu yaratamayabiliyor. Yani şeffaflık dürüstlük ve hesap verebilirlikle birlikte olduğunda. Ee, toplam e, bir e, anlam ifade ediyor diyebiliriz. Yoksa tek başına şeffaflık dediğimiz bazen oldukça gülünç. Hatta bu kavramın kendisinin ridiküle edilebileceği e, hallere götürüyor kendimi. Bizi e, ben hatırlıyorum e, daha önceki politikacılarımızdan geçmiş yıllarda olan bir yolsuzluk olayıyla ilgili e, işte bir usulsüzlük olmuştu. Bir kamu kurumuyla ile ilgili ve o kamu kurumuyla ile ilgili usulsüzlükle ilgili en sonunda kalkıp bir politikacımız ne olmuş yani işte verdiysen ben verdim demişti. Aslında bu bence tipik bir örneğidir diye düşünüyorum. Yani şeffaflıksa şeffaflık var. Ama bir yandan dürüstlük eksik bir yandan da hesap vermiyor. Hesap verilemeyecek de bir konumda. O yüzden hepsini beraber ele almak gerekir. Şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik hepsinin beraber olması gerekir. Bir konuda daha bir şey söyleyeyim. Aslında biz genelde şeffaflık dediğimizde kamu kamu gücünden bahsediyor e, gibi oluyoruz ama burada sadece aslında devlet değil e, özel sektörde özel sektördeki özel özellikle de büyük sermaye gruplarının da e, bu kavrama girdiğinden bahsedebiliriz e, onlar da hissedarlarına Alıcılarına, işlem yaptığı kişilere ya da eğer belli bir mal ve hizmet üretiyorlarsa bunun kullanıcılarına karşı da belli sorumlulukları var. Bu yüzden kendileriyle ve yönetimleriyle ilgili belli bilgileri açıklamak zorundalar. Bir de dikkate aldığımızda aslında bu global dünyada ne kadar büyük bir yer kapladığını bu sermaye gruplarının aktivitelerinin. Ee, o yüzden onlar da kesinlikle şeffaflığın bir parçası. Yani sadece kamudan değil aslında özel sektörden de bahsediyoruz. Onu da bir ekleme Hı. yapayım dedim. Ben hesap ve anlamında bir de çok güncel bir örnek vermek istiyorum. Benim ilk aklıma gelen örneklerden bir tanesi ki son üniversite giriş sınavı skandalı mağdur olan yüzlerce lise öğrencisi ve karşısında maalesef hesap vermeyen bir ÖSYM Başkanı Ali Demir durumu. Bundan da bahsetmek istedik. E, hesap verebilmekle ilgili bir de ufak bilgi e, verelim. Bu kavram e, yani hesap vermek işte muhasebeyle ilgili, matematikle ilgili, bütçeyle ilgili bir kavram olarak daha önce kullanılmış olabilir ama bugün anladığımız bu haliyle e, ilk uygulamasını 1215 İngiltere'sinde görüyoruz. E, 1215'te imzalanan Magna Carta ile e, Kral John vergilerin vergi ödeyenlerin temsilcilerine danışılmadan yükseltilmemesi ilkesini kabul etmeye zorlanmış. Bu da bu e, ilkenin temelini aslında attığını söyleyebiliriz bu olayla. Ee, burada son olarak değmek istediğim kavram katılımcılık. Ee, vatandaşların yönetime bir tek dört yılda bir yapılan seçimler yoluyla katılması tam bir katılım anlamına gelmez. Bu doğrultuda kamusal tartışmalara katılmanın yanı sıra kamusal kararların alındığı yerlere de izleyici olarak katılmak şeffaflık ilkesi gereklerindendir. Şeffaflığın toplumsal talep olması da aslında biraz da bununla çok yakından ilgili ne kadar çok benimseyip ne kadar değişik ortamda dile getirirsen o kadar çok hesapta sorabiliyorsun. Burada biraz da şeffaflık ve demokrasi ilişkisine dönersek demokrasinin olmadığı bir yerde şeffaflıktan şeffaflığın olmadığı bir yerde de demokrasiden söz etmek çok mümkün değil. Ne kadar demokrasi o kadar şeffaflık herhalde bunun tam tersi de doğru aslında bu hesap verebilirlik gibi ilkelerin hayata geçmesi için de birebir katılım gerekiyor. Katılım içinde aslında bizim dernek olarak bir projemiz var. O projeden de ben biraz önce bahsetmedim. Şimdi bahsedeyim. Şeffaflığa Çağrı Merkezi. Bu bir çağrı merkezi ve ücretsiz olarak usulsüz ve yolsuzluk ihbarlarınızı bildirebiliyorsunuz. Usulsüzlük ve, yolsuz... Usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu bunun için de numaraları vereyim ben size. 1800, 800 211 12 12 Bu sabit hatlardan arayabiliyorsunuz. Bunun yanında bir de cep telefonlarından arayabileceğiniz 0212, 212 219 2614 gibi telefonlarımız var. Bu telefonlardan arayıp bildirebilirsiniz ve hesap sorabilirsiniz. Şeffaflık talep edebilirsiniz. Bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra şeffaf, uçaktan şeffaf mutfağa... Şeffaf sandıktan nezarethanelerin şeffaflaşmasına ve mitin şeffaflık talebine kadar pek çok ilginç konuyu konuşacağız. Şimdi Frank Sinatra'dan bir parça dinleyeceğiz. Girl from Ipanima. Passes, goes on. When she walks She's like a samba That swings so cool And sways so gentle That when she passes Each one she passes goes on. But I watch her so sadly Can I tell her I love you? Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking and When she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panem o seu balançado parece um poema, É a coisa mais linda que eu já vi passar Ooh, But I watch her so sadly Ah, porque tudo é tão triste Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. Nem olha para mim. She never sees me, because Şimdi de şeffaflığı nerelerde görüyoruz en çok ve insanlar nerelerde bunu talep ediyorlar? Buna ilişkin birkaç örnek Vererek başlayalım dedik. Ee, biraz önce bahsettim. Dedim ki şeffaf uçak. Ee, gerçekten de böyle bir şey varmış. Şimdi önümde e, şeffaf uçağa ilişkin bir, e, bir haber var. Bu da bir bilim kurgu filmi falan da değil. Ee, Airbus firmasının 2050 yılına ilişkin bir e, projeksiyonundan bahsediyoruz. Airbus'un mühendislerine göre yüksek teknoloji ürünü seramik bir kaplama ile üretilecek. Uçakta kaptanın bir düğmeye basmasıyla kabin çatısı, duvarlar ve taban... Sanki yokmuş gibi olacak ve yolculara gökyüzünde süzülüyormuş gibi hissettirerek üzerinde uçtukları manzarayı 360 derecelik bir açıyla görebilmelerine imkan verecekmiş. Şimdi e, bu kulağa çok ilginç gelmekle beraber ben kendi hesabıma böyle bir şeffaflık istiyor muyum? Doğrusu çok emin değilim. E, yükseklik korkusu ya da yükseklik korkusu taşı, e, uçak korkusu taşıyanların ne düşüneceğini de e, bilemiyorum valla. Ee, bir de şeffaf mutfaktan bahsetmiştim. Böyle bir örneğimiz var. Hayrabolu ilçesinde yeni açılan bir köfteci. Mutfağa kurduğu kamera sistemi ve salona koyduğu televizyon ekranıyla müşterilerine mutfaktaki çalışma ortamını gösteriyormuş. Bu gurme şeffaf diyorum ben. Ee, köftecimiz e, müşterilerine genelde müşterilerin genelde yemek yedikleri mekanda mutfağı merak ettiklerini, kamera sayesinde müşterilerimiz mutfağın da içini görerek rahat bir şekilde çorbalarını içip köftelerini yiyebilecekleri bir ortam sağladık diyormuş. Bu benim tam kesinlikle anlayabileceğim bir şeffaflık talebi aslında. Hijyen kaygısını karşılıyor. Hepimizde yani lüks restoranlarda bile hijyenin tam anlamıyla yerine gelip gelmediğinden her zaman emin olamıyoruz. Açık mutfak dediğimiz Müşterilerin mutfakta nasıl e, yemek hazırlandığını e, imkan veren uygulamalar da aslında yine e, tamamen bunun bir sonucu. Bu yüzden ben e, gurme şeffaf Hayraboğlu'lu köfte, köftecimizi kutluyorum. Hande <gülüyor> sen ne diyorsun? Ben de kutlarım kendisini. Bu şekilde fiziksel olarak şeffaflık e, uygulamaları gördüğümüz yerlerden biri de oy sandıkları aslında. Ben de bunun iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum çünkü... ...seçimlerde gerçekleşebilecek herhangi bir usulsüzlüğü caydırıcı bir etkisi olduğu mutlak. Ee, tabii bunun ötesinde baktığımızda kurumların şeffaflığı artık talep ettiğini görüyoruz. Çünkü şeffaflık artık itibar yükseltici bir şey olmuş durumda günümüzde. Ee, mesela geçenlerde Beşire Talay'ın bir demecinde nezarethanelerin şeffaflaştırılmasını istediğini gördük... Ee, Beşir Atalay yeni nezarethanelerin kameralı olmasını istiyor ve bu şekilde hem vatandaşın polisin kötü uygulamalarından korunacağını hem de polisin zan altında kalmaktan kurtulacağını söylemiş. Ee, ve amacının da bunun polis merkezlerini daha şeffaf, modern, daha insani bir ortam haline getirmek olduğunu da belirtmiş. Ee, bunun uygulamaya geçmesi için de 6 aylık bir süre vermiş. Ee, bakalım neler olacak? Bir başka haber son zamanlarda gözle çarpan. Ben bunu gayet önemsiyorum çünkü e, bu gibi beyanatları hani beyanat deyip de geçmemek lazım. E, yani vatandaş olarak bunların arkasında durup bunlara sahip çıkıp beyanatlara takibinde yapmak gerekir diye düşünüyorum eğer böyle bir şey varsa karakollarda bundan sonra kamera olacaksa yani ne mutlu bize. Bir, bir başka haber bu biraz komik bir haber geldi bana. E, ...MİT'ten yeni bir şeffaflık uygulaması başlığıyla verilmiş. E, MİT müsteşarının fotoğrafı artık kurumun internet sitesinde yayınlanacakmış. Şeffaflık e, talebi buralara kadar geldi yani. Evet. Müsteşar e, şu anki Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı Hakan Fidan'ın fotoğrafı da... ...ilk yayın, e, fotoğrafı yayınlanan MİT müsteşarı olmuş. Aslında ben burada biraz durmak istiyorum çünkü MİT e, doğası itibariyle... Yani ...en kapalı kutu gibi gözüken kamu kurumlarından bir tanesi... Ee, aslında MİT'in şeffaflaşma e, serüveni 94 yılında ilk defa müsteşarlığa bir sivilin e, sönmez köksal atanmasıyla başlamış. E, 2000 yılında MİT bünyesinde bir basın müşavirliği kurulmuş. E, bu da bir şeffaflaşma adımı olarak görülmüş. Önemli bir şey 2003 yılında bilgi edinme kanunumuzun kabul edilmesiyle olduğu. Buna göre artık vatandaşlar e, MİT'e kendileri hakkında tutulan gizli bilgi ve belgeler ulaşabilme talebinde bulunabiliyorlar. Yalnız burada bir parantez açmak istiyorum. Ee, bilgi edinme kanunumuz ki bunu daha ileriki programlarda daha detaylı inceleyeceğiz. Ee, bilgi edinme kanunumuzda bir istisna var ki devlet sırları. Ee, devlet sırlarına ilişkin bilgiler paylaşılamıyor. Dolayısıyla bu e, MIT'te bulunan kayıtlarla ilgili de bir şey, uygulama tabii aksaklığa sebep olur mu? Bunu bir dikkatli incelemek lazım. Bunu da burada e, bir anti parantez söyleyelim. Son olarak MİT'in şeffaflaşması adına bu sene önemli bir gelişme oldu. Yeni Sayıştay Kanunu'yla beraber, çünkü daha önce MİT e, herhangi bir dış denetimi ve parlamento denetimine tabi değildi. E, yeni kanunla beraber artık e, MİT Sayıştay'ı denetleyecek. Dolayısıyla parlamentoda e, MİT'i denetleyebilecek. E, ama tabii burada da gene bir e, istisnai durum var diğer kamu kurumlarından farklı olarak. E, bu raporlar Sayıştay'ın hazırladığı denetim raporları kamuya açık olmayacak. Aslında bu gayet iyi bir örnek. MIT gibi böyle sislerin altında kalan genelde bir bilinmezlik duvarının arkasında bulunan şimdiye kadar bir kurum bile bunu istiyor. Yani aslında bu şeffaflık herkes tarafından benimsinip uygulanabilecek bir kavram olarak diye düşünüyoruz. Ben dünyadaki bazı iyi örneklere geleceğim şimdi çok kısa olarak. Önce Amerika'dan bir örnekle başlayayım. USA adlı bir site kurularak. Tüm federal kamu harcamalarını içeren bir imkan yaratıldığından bahsediliyor. Buna göre bombadan tuvalet kağıdına kadar kullanıcıların her şeyi araştırabileceği bir e, internet sitesi. Bu devlet harcamalarının e, devlet harcamaları ile ilgili tüm bilgileri: yerini, zamanını, alıcısını, ürün hizmet kodunu, rekabet e, oranlarını e, ve benzeri gibi imkanları araştırmayı sağlıyor. Bu site aslında 2007 yılında Federal Fonda hesap verebilirlik ve şeffaflık esasının bir parçası olarak kurulmuş ama görülen büyük ilgi üzerine geliştirilmiş. Bir haberde yine İngiltere'den İngiltere'de aynı şekilde dünyanın şeffaf, en şeffaf devleti olma yolunda ilerlediğini iddia ediyor. Buna göre kamu kurumlarına ait tüm verileri yurttaşlara sunmak için harekete geçmiş İngiltere ve kamu veri kurumu adı altında bir yeni kuruluş ...kurarak bu bilgilerin halka en kolay şekilde ulaşmasını ve kamu hizmetlerin verimliliğini sağlamayı hedefliyormuş. Son bir üye örnek de Almanya'dan geliyor. Bu da şeffaf belediyecilik örneği. Frankfurt'un güneyindeki Darmstadt'da bulunan oyların %70'ini alan Yeşiller Belediye Başkanı seçimden önce halkla birlikte şeffaf bir yönetim sözünü verdim. Şimdi bunu yerine getireceğim diyor. Bundan sonra da vatandaşlar belediyede yapılacak, bütçe görüşmelerine katılacak, belediyenin borçları kısa sürede temizlenirken bunu öncelikle halka soracakmış. Vatandaşlar toplantıda oy kullanamayacaklar ama katılıp görüş beyan edeceklermiş. Bir ilginç nokta da Darmstadt'ın kardeş şehri Bursa. Ben Bursa'da böyle bir uygulamaya başlanıp başlanamayacağına doğrusu merak ediyorum. Darmstadt'ın çok kısa bir şekilde de şeyden bahsedelim yani şeffaflığı talep ediyoruz birçok kimse talep ediyor birçok kurum da talep ediyor. Ama hani bu sınırsız mıdır e, sınırları yok mudur e, diye bahsettiğimizde gerçi başka programlarda çok ayrıntısına gireceğiz ama başlık olarak belki söylemekte yarar var. Özel hayatın gizliliği her zaman için şeffaflık talep edemeyeceğimiz bir alan. E, bunda hemen herkes e, hemfikir veriyor. E, ...özel hayatın gizliliği devlet sırrı ve ticari sır gibi kavramlar olarak aslında ilk başta başlamıştı... ...ama bu devlet sırrı ve ticari sır gibi kavramların şimdi bir miktar tartışmaya açıldığını görüyoruz... Ee, ...özellikle de Wikileaks ve yeni medya düzeni gibi olgular karşısında aslında e, bu kavramların kendisi de birebir sorgulanmaya başladı... ...çünkü halkın kendisi kendisini yakından ilgilendiren ve kendisi hakkında önemli sonuçlar doğuran bu bilgileri öğrenme hakkından bahsediyor... Ee, ve e, bu yüzden büyük bir tartışma konusu söz konusu oldu Şimdi biz bu programla aslında çok kısa bir giriş yaptık Şeffaflık nedir, nerelerde görüyoruz e, gibi e, Ama burada bu haftaki birlikteliğimizi sona erdiriyoruz Eğer e, bu konulara ilgi duyuyorsanız, şeffaflık talep ediyorsanız e, ön, Biraz önce bahsettiğim gibi bu usulsüzlük ve yoksuzlukla da karşılaştıysanız biraz önce bahsettiğim şeffaflığa çağrı merkezini arayarak bildirimde bulunabilirsiniz. Ben merkezin telefonlarını bir kere daha veriyorum. Sabit hatlardan ücretsiz 0800 211 12 12 ve cep telefonlarından da 0212 219 26 14 numaralı telefonlardan bildiriminizi yapabilirsiniz. Gelecek hafta şeffaflık hakkı. Şeffaflık bir hak mıdır, değil midir, temel haklardan birisi midir? Ee, ve biraz önce bahsettiğimiz şeffaflığa çağrı merkezinden e, konuşacağız. Haftaya kadar aydınlık ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.